Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve alihî ve sahbihî ecmaîn Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala tabiib kulubina Muhammed Sallu ala şefi günübina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Değerli kardeşlerim, Allah Teala'nın biz Müslümanlardan hayatımızın her devresinde istediği, her zaman kalbimizde tutmamız gereken tüm amellerimizle birlikte var olması gereken bir özelliğimiz, İhlas sahibi olmamızdır Kalp düzgünse Kalp ihlaslı ise Kalp samimi ise Kalpteki niyet düzgünse Amelde düzgün olur Ama eğer kalp bozuk ise Kalpteki niyet bozuksa Amel düzgün olsa da Bir anlamı kalmaz Anlatılır ki Hz. Davud Aleyhisselam Lukman Hekim'den demiş ki bana etin en değerli iki parçasını getirsin. O da bir koyun kesip koyunun dili ile kalbini getirmiş. Tabi birkaç gün sonra da en değerli yer dil ve kalp olduğu için de Hazreti Davud bir süre sonra demiş ki bir de etin en değersiz yerlerini getir. Yine Hazreti Lokman yine Davud Aleyhisselam'a aynı yerleri dil ve kalbi getirmiş. Bunun üzerine Hazreti Davud sorduğunda demiş ki Lokman Hekim Hazretleri, eğer bu iki uzu iyi olursa bunlardan daha iyisi yoktur. Eğer bu iki uzu kötü olursa da bunlardan daha kötüsü yoktur. Kalp ve dil hayattaki her şeyin de başlangıcı. Onun içinde." İhlası tarif ederken diyoruz ki ihlas kalbin saflığını bozan karışık duygulardan kalbin arınmasıdır. Yaptığı herhangi bir işte her neyse saf olmasıdır, samimi olmasıdır. Eğer yaptığı işe başka şeyler karıştırırsa o şey artık samimiyetten uzak hale gelir. Bir ibadet ediyor yapacağı ibadetteki düşüncesi yalnızca Allah rızası olmalı. Eğer oraya başka şeyler de karıştırırsa, orada samimiyet gitmiş olur. Sevgi de böyledir. Eğer işin ucunda bir menfaat, bir beklenti, başka duygular, başka hesaplar varsa orada samimiyet gitmiştir. Onun içinde ihlasın, samimiyetin merkezi Kalptir, kalbin temiz olmasıdır ve kalbindeki bu niyetlerin de kötü düşüncelerden ayrılmasıdır. Ve bir insanın niyeti düzgün, samimi ise bu davranışı ameline yansır. İşte bu samimi düşüncelerle yaptığı amellerine de ameli salih diyoruz. Ameli salih, faydalı olan her hayırlı yaptığı iş ama bu ameli salih ne zaman ortaya çıkar? Kalp düzgün ise, yapılan iş samimi bir niyetle, halisane bir şekilde yapılmış ise salih amel ortaya çıkar. Aksi halde, aksi halde salih amel olmaz. Salih amel olması için ne gerekir? Kalbin hastalıklardan arındırılması. Hangi hastalıklar mı? Kinden nefretten, buz etmekten, kıskançlıktan, riyadan, kibirden, kendini beğenmekten, buna benzer insanın kalbinde gizlenmiş olan, kalbinde yer tutunmuş olan, ama dışarı görünüşte hiç anlaşılmayan hastalıklar bulunduğu zaman, oraya samimiyette girmez. Samimiyetin olabilmesi için, amelin ihlaslı olabilmesi için bu hastalıkları bertaraf etmek gerekir. Yine Selman-ı Farisi Hazret, radıyallahu anh hazretleri der ki bir insanın çok şey bilmesi bir anlam ifade etmez. Çünkü iblis şeytan da çok şey biliyordu. Şeytan da alimdi ilmi vardı ama ihlası yoktu. İhlas olmadığı zaman, samimiyet olmadığı zaman bilginin de ilim sahibi olmanın da bir anlamı yok. Yine Zahid Kutku Hazretleri de der ki insanın yüzünü kıbleye çevirmek kolaydır. Kafasını döndürdü mi kıbleye gider ama iş ki, o insanın gönlünü kıbleye çevirmekte. Gönülde ne zaman kıbleye çevrilir? duygulardan arındığı zaman değerli kardeşlerim Ebu Hazim el araç hazretleri de bir insanın iyilik ve kötülüğünü mukayese ederek der ki bir insan bir insan yaptığı kötülüklerden daha çok yaptığı iyilikleri gizlemelidir kabahat de gizli olmalıdır ama esas gizlenmesi gereken şey iyiliklerdir çünkü bir insanın yaptığı iyilikler ortaya çıkar ise bu afişe edilmeye, reklam edilmeye başlarsa o zaman oraya riya girer, kibir girer, gurur girer, başka hastalıklar girer. O zaman orada ihlas ve samimiyet hiçbir şekilde kalmaz. Hepiniz bilirsiniz ki dinimizde temel, esas kabul edilen dört önemli hadis-i şerif vardır. Bunlardan birisi de اِنَّمَ bin niyet Ameller niyetlere göredir hadisi. Bu hadis-i şerifle ilgili rivayet edilir ki hani peygamberimiz eshabiyle birlikte Mekke'den Medine'ye hicret emir verildiği zaman sahabeler gruplar halinde akın akın Mekke'den Medine'ye hicret etmekteydiler. İşte bu esnada bir zat, bir zat ki sahabe kendisi de Ümmü Kays isimli bir hanımla evlenmeyi arz ediyordu. Ümmü Kays da sahabe hanım, o dedi ki hayır ben Medine'ye hicret edeceğim, eğer gerçekten samimi olarak benimle evlenmeyi düşünüyorsan, sen de Medine'ye gel orada görüşelim. Tabi bu sahabe hanımın kararlı tutumu karşılığında aslında o anda, o anda Medine'yi hicreti düşünmeyen bu sahabe grupla birlikte Medine'ye hicret etti. Efendimiz Aleyhisselam'a durumu anlattılar. Yarasürullah hep beraber gidiyoruz ama değişik değişik niyetler olanlar var. Bunun dışında ticari amaçlarla gelenler de var. Dediler ki ya o tarihte e, seyahat kolay değil hep gruplar halinde, kervan halinde seyahatler edilir. Madem bir grup bu yolu kat ediyor, bu kervana ben de dahil olayım, başka amaçlarla gelenler var. O zaman buyurdu ki, ameller niyetlere göredir. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, yaptığının karşılığını alır. Kim elde edeceği bir dünyalık mal için, veya evleneceği bir kadın için hicret ederse o da ona göre değerlendirilir. Onun içinde herkesin ameli niyetlerine göre değerlendirilir. Ameller niyetlere göredir. Görünüşte o sahabelerin hepsi de aynı işi yapıyordu. Mekke'yi terk etmiş, Medine'ye yola koyulmuş hicret ediyorlardı. Ancak niyetler farklıydı. Onun içinde aynı işi yapıyor olmalarına rağmen, aynı yöne seyahat ediyor olmalarına rağmen herkes niyetine göre muamele gördü. Ne için geldin? Allah rızası için. Sen o zaman sevabını aldın. Başka bir niyetle geldiysen, o niyetine de, o niyetine de zaten ulaşacaksın. Değerli kardeşlerim, bunu hayatın her devresinde de İbadetin dışındaki diğer olaylarda da niyet esastır dedik. Mesela bir insan meşru bir işi yaparken de eğer niyetini sağlam tutarsa o niyet kendisini sevaba götürür. Ne mi yapıyor? Yemek yerken eğer ben iyi gıdaları alayım gece ibadete kalkayım, ibadete hazırlanayım diye ya da Allah yolunda mücadele edeceğim, güçleneyim, kuvvetleneyim bu niyetle yaparsa o yedi lokmalardan bile sevap kazanır. Ticaret yapıyor. Allah için helal rızık peşinde ise Allah için kazanayım Allah yolunda sarf edebileyim düşüncesinde ise bu alışverişimi yaparken harama, günaha düşmeyeyim kimseyi aldatmayayım kul hakkına girmeyeyim yalan söylemeyeyim hele yapmayayım. Bu düşünceler içerisinde olursa o yaptığı işten de sevap kazanır. Çünkü esas olan bir insanın niyetidir. Böylece alışverişinde de hem para kazanmış olur hem de sevap kazanmış olur. Yemeğinde hem gıdasını alır, karnını doyurur hem de bu düşüncesinden dolayı da sevap kazanır. İşte bu bahsettiğimiz hadis-i şerifle ilgili de bundan dolayıdır ki dinimizde temel kabul edilen hadislerden birisi olmuştur. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Ebu Davud Hazretleri, Tirmizi Hazretleri, Daru Kutni gibi pek çok büyük muhaddis demiştir ki sadece şu ameller niyetlere göredir hadis-i şerifiyle İslam'ın üçte birini anlamak mümkündür. İslam'ın özü bu bu hadis-i şerifte gizli diye düşünmüşlerdir ki Yine İmam-ı Şafi Hazretleri bu hadiste ilgili demiştir ki bu hadiste tam 70 ayrı konu barınmaktadır. Bu hadisin içinde 70 konu var demiştir. Ve demiştir ki bu hadis ilmin yarısına takabül eder. İlmin yarısı bu. Neyi niyet? İşin özü niyet. i̇mam Buhari Hazretleri de bu hadiste ilgili demiş ki bu o kadar önemli bir sözdür ki bu hadis-i şerif bunu kitap yazanların, eser bırakanların önce baş tarafına mukaddime olarak giriş kısmına bunu yazması gerekir. Niçin yaptın? Ameller niyetlere göredir. Bunu insanın hayatı boyunca kulağına küpe olarak asılı duracak her daim zihninde yazılı olacak olan hadis-i şeriftir. Hangi hadis-i şerif? Ameller niyetlere göredir. Ne yaparsan yap Esas olan senin niyetindir. İyilik de yaparsan, kötülük de yaparsan niyetin. Hani anlatılır ki bir gün birisi eski zamanda seyahat ederken bir gelmiş ki kuyunun başına kuyudan su alacağı esnada merkebeni bineğini dışarıya bırakmış. Kendisi suyla meşgulken bine kaybolmuş. Tabi Madem ben binemi kaybettim, binamı kaybettim, öyleyse benden sonra buraya gelen kimse bu olayla karşı karşıya kalmasın diyerek kuyunun başına bir tane kazık çakmış. Tabi bir süre zaman geçmiş ki gelip giden herkes o kazığa binayını bağlayıp ihtiyacını gideriyor. Ama bir gün gelmiş ki gece vakti bir adam gece kuyuya su için geldiğinde o kazığa ayağa takılıp düşmüş tabi üstü başı kan revan içinde olunca ihtiyacını da giderdikten sonra demiş ki ya ben buraya düştüm üstüm başım zarar gördü bari benden sonra gelen kimselerin ayağa takılıp da düşmesin benim başıma gelen başka birine de gelmesin o kazığı söküp atmış ne oldu Birisi taktı, sevap kazandı. İkincisi de 180 derece zıttı olan bir iş yaptı. Onu söküp attı. Aynı şekilde sevap kazandı. Neden? Çünkü ameller niyetlere göredir. Her ikisi de niyetinde samimi idiler. Başka bir beklenti için içerisinde değillerdi. Bundan dolayı da sevap kazandılar değerli kardeşlerim. Yine Kur'an-ı Kerim'de أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ لَنْ يَنَا لَا اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ buyur diyor. Kurbanla ilgili ayet-i kerime sizin o kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanı Allah'a ulaşmaz. Ancak sizin takvanız ona ulaşır. Kurban kesiyoruz. Niçin? Allah rızası için. Onun ne eti ne kanı Allah'a gitmiyor. Ya oradaki niyetiniz neyse o gidiyor. İşte burada da bize niyetin önemli bu ayet kelime de anlatılmış oluyor. Yine değerli kardeşlerim Ömer İbni, Abdullah İbni Ömer Hazretlerinin oğlu büyük fakihlerden salim. O bir gün zamanın halifesi Ömer İbni Abdülaziz'e mektup yazıyor. Ve ona uyarılarda bulunarak diyor ki Ey halife şunu iyi bil ki Allah Teala'nın kuluna yardımı kulun niyeti kadardır. Kimin niyeti tam olursa Allah'ın ona niyeti yardımı da tam olur. Kimin niyeti eksik olursa Allah'ın ona yardımı eksik olur. Önemli olan kendinizi ne kadar sağlam tutarsanız Allah'ın o kadar yüksek yardımı gelir. Ne kadar gevşek tutarsanız da Allah'ın yardım o kadar biter. Hani bugün modern e, modern ilimlerde işte kişisel gelişim seminerlerinde sıkça kullanılan bir deyim vardır. Ne derler? İşte odaklanma, işte kendini odakla filan hedefe yürü, kilitlen, hedefe kilitlendikten sonra muhakkak onu elde edersiniz. İşte bu. Ne yapmak? İnsan herhangi bir mücadelesinde ben başaracağım, alacağım bunu diye kilitlendiği zaman bu neticeye ulaşır ama iş tırnak ucuyla tutuyorsa ya zaten olacak değil zaten ne ki deyip küçümsediği deyi zaman işi hafife aldığı zaman kendisi hafife aldığı zaman baştan zaten kaybeder onun için Allah'tan yardım isterken de İnsanın çok iyi şekilde niyetini sağlam tutması, Allah'a tam bir tevekkül, tam bir teslimiyet göstermesi gerekir. Eğer niyetinde biraz yamulma olursa o işte başarısında da o kadar yamulma olur değerli kardeşlerim. Bundan dolayı da peygamberlerin evsafı içerisinde en önemli özellikleri tabii ki sıdık sahibi oluşlarıdır. Peygamberler sadık kimselerdir. Asla yalan söylemezler. Her yönleriyle güvenilirdir. İkinci özellikleri de peygamberlerin ihlaslı oluşlarıdır. Bu peygamber özelliğidir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala pek çok peygamberi bu ihlasıyla anlatmıştır ki mesela birisi Hz. Musa onunla ilgili Meryem suresinde Estağfirullah ve kur fil kitabi Musa İnnehu kana muhlasan ve kana rasulennabiyye ey habibim kitapta Musa'dan çünkü o ihlaslı idi ve e, peygamberdi diye Allah anlatıyor çok ihlaslı diye Allah muhlas e, seçilmiş kimse olarak anlatıyor dolayısıyla da peygamberin bile özelliği ihlas sahibi olması ihlaslı olduğu için muhlas İhlaslı olduğu için işte onun için okul iyi bir kuldu Kim Hazreti Musa. Tabi Hazreti Musa'nın ihlaslı seçilmesiyle ile ilgili de müfessirlerin görüşleri var. Bir iki tanesine kısaca değinelim. Bazı, mesela İmam Taberi Hazretleri diyor ki Muklas olması Allah Teala'nın o ihlas sahibi olduğu için Allah onu seçti. Samimi gördü. Samimi gördüğü için de Allah onu Peygamberler seçti. Yine bir başka müfessir İbni Kesir Hazretleri de diyor ki ihlaslı olması ibadetlerdeki samimiyetiydi ve e, şu rivayeti naklediyor. Hazreti İsa'ya havarileri nedir bu ihlaslı olması Hazreti Musa'nın muhlis dedir diye sorduklarında Hz. İsa şöyle cevap vermişti. Muhlis öyle bir kimsedir ki Allah için amel eder, insanların onu övmesini sevmez, bundan hoşlanmaz. Hani bazen vardır, hem ben bir şeyler yapayım, hem de beni övsünler. Ne güzel yapmış desinler, şakşak şak desinler, insanlar alkışlasın diye nefis bunu arzu eder. İşte Hz. Musa'daki ihlas, Allah için ibadet ettiği halde, samimiyetle bir şey yaptığı halde bunun aynı zamanda insanlar tarafından bilinmemesini istemek. Yap bir iyilik, ad denize balık bilmezse halik bilir dendiği gibi onun gizlilik içerisinde yapılmasıydı. Değerli kardeşlerim, yine bunu başka bir yorumda da gevşeklik göstermemesi olarak yorumlanmış. İhlas demek yapacağı işte tereddüt, gevşeme göstermeden sonuna kadar direnerek mücadelesini yapmak. Bu anlamlara da geliyor ki bunların hepsi de esas itibariyle birbirini tamamlayan anlamlar insanın ihlaslı, insanın samimi olması. İşte insanın böyle samimi, ihlaslı olması o kadar önemli bir özelliği ki... Bir başka ayet-i allah Teala iblis ile olan konuşmayı anlatırken iblis diyor ki ''Rabbi bime egveyteni le uzayyinenne lehum fil ardi ve leugviyennehum ecma'în'' ''Ey Rabbim senin beni bu yola sevk etmen karşılığında ben diyor senin kullarına bir dünyayı süslü göstereceğim.'' hep modaydı, şehvetti, şöhretti markaydı böyle cazibeli nefse çekici hoş gelen şeylerin peşinde gidecekler. Ben hep onlara böyle şeyleri, süslü püslü şeyleri hoş göstereceğim ve nehum ecmain bir de diyor onların hepsini aldatacağım şeytanın e, bu e, tutkular bugün hayatımızda nefse hoş gelen tutkular aslında şeytanın aldatmaları. Şeytanın çekiciliğinin bir parçası. Allah şeytana bu yolda çalışma imkanı vermiş. Ama diyor, İlla ibadke minhumul muklasiyin Yalnızca senin ihlaslı, samimi kulların müstesna. Bunlara diyor, güç yetiremem. Allah bunlara güç yetirmesine müsaade etmiyor. Şeytan bile herkese diş geçiriyor, yoldan çıkarıyor, aldatıyor dünyanın hevesine, hevasına çekiciliklerine çekiyor insanları ve aldatıyor. Kimler hariç? Samimi olanlar hariç. İşte samimiyet, işte ihlas bu kadar önemli bir şey. Bir başka ayette de Allah اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ Sultan'un الَّذ۪ينَ اَامَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Başka bir yerde de Allah diyor ki Şeytanın Allah'a tam hakkıyla iman etmiş وَعَلَىٰ Rabbihim يَتَوَكَّلُونَ Bir de Rabbine tevekkül etmiş olan kimselere gücü yetmez. Tam iman etmiş ve Rabbine tevekkül eden kimseler. Bunlara da şeytan diş geçiremez. Bunları da aldatamaz. Kime yapar? اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَىٰلَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ والذين şeytanı şeytanın dostlarını şeytanın yolunda gidenleri kendisine dost edinenler işte onları bir aldatır ikincisi de şirk koşanları şeytanın yolunda gidenlerle beraber olduğu zaman da bir insan şeytanın hilesine oyununa düşer bir de bir de Rabbine şirk koştuğu zaman ki şirk de önemli. Şirke birazdan değineceğiz. Ama şirkten önce bir başka husus, iflastan bahsedelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize ahirette iflas edeni anlatıyor. Kim iflas eden? Dünyadayken çok ibadetle meşgul olduğu halde ahiret günü mahşerde hesap yerinde başkalarına haksızlık yaptığı için bilmediği, önemsemediği, küçümsediği suçlardan dolayı kazandığı tüm birikimlerini, sevaplarını yok edip başkalarının da günahını üstlenen kimse iflas eden. Kur'an'da diyor ki: "Kul helnunebbi ükun bil-ağserîn amele". de ki ey habibim ben size amellerini iflas etmiş olan husrana uğramış olan kimseyi haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ بَلَّ fil hayati الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِلُونَ Onlar ki dünyadayken kendilerini iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde ben kendine göre bir mazeret uydurup bir şeyler yaptığını, iyilik yaptığını kendince zannettiği halde ahiret, dünya hayatı için, o daldıkları için her şeyini kaybeden kimseler. Görünüşte iyi bir şey yapıyorum zannediyor ama o yaptığı şeyin arkasında dünyevi beklentiler var. Dünyevi beklentilerin arkasına bir şey yapıyorum zanlına sığınarak hareket eden kimseler, işte onlar kimler? İflas edenler. Neden bahsediyoruz? Samimiyetten. Samimiyet ne zaman kayboluyor? İyi bir şey yapıyormuş gibi sanıp da dünyevi beklentiler içerisinde olunduğu zaman samimiyet kayboluyor. O zaman da samimiyet kaybolduğu için de bu kimseler ahirette husrana eren, zarar eden, iflas eden kimseler Kur'an'ın deyimiyle. Bunun bir hadis-i şerifte de örneği var ki Efendimiz Aleyhisselam bize kıyametin bir sahnesini anlatıyor. Hesap günü mahşerde bir insan sorguya çekiliyor. Bu kişi şehit. Dünyada Allah için savaşmış, canını kanını feda etmiş, ölmüş. Bu insanın sorgusunda allah Teala sorgu esnasında kendisine sen ne yaptın diye sorurken cevabı ya Rabbi senin uğrunda çarpıştım şehit edildim bunu söylüyor ama Allah Teala kendisine diyor ki hayır sen yalan söyledin sen sana yiğit adam cesur adam desinler diye savaştın denecek ve o adam yüzüstü cehenneme atılacak ne yapmış Allah için savaşmış kanını feda etmiş, cennete gitmiyor, kendisine sen yiğit adam, ne kahraman, ne cesur, ne yiğit desinler diye, ne iyi adam, ne güzel görüntüsü var desinler diye tribünlere oynadın, samimi değildin, yüzüstü cehenneme atılacak. Sonra ikinci bir insan daha getirilecek, bu da alim, ya Rabbi ben senin için ilim öğrendim, öğrendiklerimi insanlara aktardım öğrettim ve aynı zamanda e, ilimle meşgul oldum diyecek ki ilim mertebelerin en yüksek olduğu halde Allah Teala diyecek ki yalan söyledin sen ilmi sana o ne bilgili adamlarmış adammış ne alim adammış alim desinler diye isminin önünde ünvanın olsun diye ilimle meşgul oldun sen onu da zaten dünyada elde ettin. Onun içinde o da ilimle filan uğraşmış değil. Cehenneme sürüklenecek. Öbür kişi gelecek. Çok güzel Kur'an okuyordum ya Rabbi. Mevlitlerde baş köşebeydim. Sesim de çok güzeldi. Allah diyecek ki: "Evet sen Kur'an okudun ama benim için değil. Ne güzel Kur'an okuyor." desinler diye okudun. Ya da 3-5 kuruş alacağın para için Kur'an okudun onu da yüzüstü cehenneme atacaklar devamında bir zengin de anlatıyor diyor ki ya, ya Rabbi ben senin için her türlü malımı feda ettim hep hayırlarda bulundum Allah diyecek ki yok sen de yalan söyledin sen malını Allah rızası için değil benim rızam için değil sana cümert adam der diye yaptın o cömert adam lafını da duydun dünyadayken o da yüzüstü cehenneme atılacak diyor. Cami yaptırıyor hemen çok güzel bir ibadet, çok sevaplı bir iş ama isim hakkı satın alıyor, patent satın diyor Amblemini, logosunu ismini koyacak. Yaptığı hayırda yürüt yaptırıyor ne güzel ama kim yaptırdı filan kişi yaptırdı dünyada iken iyi ya okul yaptırmış. Firan efendi de yurt yaptırmış. Bunu zaten söylettin. Sevabını karşılığını da dünyada aldın. Bu söylediğim kimseler diyor peygamberimiz. Çok iyi kimseler gibi göründüğü halde çok büyük ibadetler işlemiş gibi sanıldığı halde niyetleri samimi olmadığı için üstü cehenneme atılacaklar. Diyor ki Allah muhafaza. Başka niyetle ilgili değerli kardeşlerim bir insanın bundan dolayıdır ki zihninden geçen düşünceler hayatında yaptığı işler her ne yapmış ise hesaba esas çekilecek olan şey niyetidir. Görünüşte ...yaptığı hiçbir şeyin bir anlamı yoktur. Esas anlamı olan şey... ...anlamı olan şey niyetidir. Bundan dolayıdır ki... ...bir insan bazen çok az ibadet ettiği halde... ...niyeti sağlam ise... ...onun karşılığında çok büyük sevaplar alır. Bazen de olur ki niyet sağlam değilse... ...çok büyük işler yaptığı halde... ...çok çok az sevap alır ki... ...bunlar içerisinde mesela rivayet edildiğine göre Huneyn Savaşı'nda biliyorsunuz Huneyn Savaşı'nda bir zat vardı, Kuzman diye birisi, çok sahabeydi kendisi. Müslümanlar safında savaşıyor idi. Kahramanca mücadele etmişti. Çok faydası dokandı Müslümanlara. Pek çok müşriki savaşta öldürdü. Çok kahramanca savaştı ki Savaşın sonuna doğru vücudunda bir yara aldı. Bu yara o kadar kendisini acıttı ki bu yaraya dayanamadığı için bir süre sonra intihar etti. Allah muhafaza Müslümanların ordusunda savaştığı halde büyük bir yara aldığı halde intihar edici intihar ederek can verdi ki efendimiz Aleyhisselam da bunun üzerine buyurdu ki insanlardan bazıları vardır ki halkın görüşüne göre cennet ehline uygun işler yap, yaparlar. Halbuki onlar o işlerini yaparken taşıdıkları niyetleri sebebiyle cehennemliktir. Yaparken yapılan iş değil yapılan niyet önemlidir değerli kardeşlerim. Yine Peygamberimiz Ameline riya karıştıran gösteriş için bir iş yapan kimseyle ilgili buyurur ki kendisine kıyamet günü ibadetine riya karıştıran kimseye git sevabını o kişiden iste denir. Sen kimin gözüne girmeye çalıştın? Kime gösteriş için bunu yaptın? Kim alkışlasın dedin? Git sevabını da onlardan iste denir yaptığı iş yüzüne böylece çarpılmış olur. Onun içinde bir insanın ihlaslı olması ibadetlerinin de özüdür. Tüm ibadetlerin özü temeli ihlaslı olmasıdır. Allah Teala bir hadis şerif, hadis-i hadisi kutsî de buyurur ki ben zenginler şirk'e zenginlerin en zenginiyim. Ben şirk'e muhtaç değilim. Kim ki bana yaptığı herhangi bir amele başka birini de ortak ederek yapmış ise ben onu yaptığı amelle şirkini baş başa bırakırım. Allah için yapıyor sanıyorsun ama başka hesaplar var. Arkasında bir şeyler elde edeceğim, filanın gözüne gireceğim, şu benim olmuş olacak. Başka hesaplarla bir iş yapıyorsa diyor Allah, onun benimle bir ilgisi yoktur. Ben onu yüzüne çarparım, onu bırakırım diyor. Şimdi rüya bu kadar kötü de şirkten bahsettik. Şirk neydi? Peygamberimiz ashab-ı kiram efendilerimize buyuruyor ki ben size deccal şerrinden daha çok korktuğum bir şeyi haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah diyor sahabeler. Buyuruyor ki peygamberimiz bu gizli şirktir ki kişinin namaz kılmaya kalktığında kendisini görenler için namazını güzelleştirip Allah'ı pullamasıdır. Bir insanın gizli şirk sahibi olması. Tek başına namaz kılarken paçavra gibi. birlerin yanında namaz kılarken, birlerin yanında bir iş yaparken dört dörtlük mükemmel bir edaya çeviriyor. İşte diyor bunun içerisine gizli şirk vardır. Bu da bu da Deccal'dan daha beter bir hadisedir. Başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz riyayı gizli şirk olarak tanımlıyor. Birilerine gösteriş için bir iş yapılmasını gizli şirk olarak tanımlıyor ki sizin için en korktuğum şey gizli şirk'tir buyuruyor. Ya Resulallah Gizli şirk nedir dediklerinde o riyadır buyuruyor. Bir insanın açık şirk nedir? Allah'ı tanımaması, Allah'la beraber başka güçler tanıması. Allah var ama Allah'la beraber Amerika'da güçlü dediyse bir adam zaten haşa. O açıktan şirk koşmuştur ama gizli şirk de Allah'la beraber başka güçler tanımlıyorsa tanım açık şirk. Ama gizli şirkte işte bir insanın böyle duygulara kapılması, riya peşinde gösteriş içerisinde olmasıdır. Hani yine anlatılır ki, eski zamanda bir adam gece vakti bir yerlerden geçerken bir cami bulup oraya sığınıyor. Camile konaklıyor, tam yatıyor ki biraz sonra bir hışırtı duyuyor. Gece vakti erkenden biri camiye geldi... Tabii bu beklentiyle beraber gece vakti camiye gelen adam herhalde çok değerli birisidir. Etrafı filan da buldur. Yarın sabah bana çok yardımcı olur burada. Onun için de o gelen kişi görsün diye başlıyor. Gece boyu ibadet etmeye sabaha kadar namazlar, tesbihler, dualar, gözyaşı dökmeler, yalvarışlar, yakarışlar gırıla gidiyor. Ne için? Birisi geldi gece vakti gelen bu veli zattır muhakkak önde gelen bir kişidir bu görsün diye. Tabi öyle ibadet devam ediyor ki sabah oluyor artık namaz vakti gelen giden halen yok. Gün ışıyor dönüp bakıyor ki arkasında gördüğü kişi bir köpek. Kendisi kim olduğunu karanlıkta görmemiş köpeğin birisi de işte o esnada Demek ki soğuk, gece vakti açık bulunca kapıyı gelip orada uyuyor. Ve bu insan büyük bir pişmanlık içerisinde kendi kendine diyor ki, He edepsiz adam, Allah bu bir gecede seni bu köpekle terbiye etti. Allah için ibadet etmiyordu ama o köpeğe şirin görünmek için sabaha kadar ibadet etmiş oldu. Onun için bir insanın rüyasızca, samimiyetle, gösteriş, enaniyet, kibir, ucup, kendini beğenme, kin, haset, fesat bir şey karışmadan kalbini temiz tutarak ibadetlerini, işleri yapması esastır. Bunun dışındaki işlerinin bir kaydı yoktur. Ne dedik? Amelin bazen büyük bir amel vardır ki karşılığı boştur. Bazen de çok küçük bir amel vardır. Büyük karşılık alır sevaptan. Yine Peygamberimiz Tebük seferine çıktığında ki hicretin dokuzuncu yılı buyurdu ki ashab-ı kiram efendilerimize bakın biz burada savaşa geldik ama bizimle beraber gelemediği halde Medine'de evinde oturup da bizimle aynı sevabı alan kimseler var. Biz her bir vadiye girdikçe şu uzun yollarda her bir adım attıkça bizim her bir adımımızda aynı sevabı alan kardeşlerimiz var. Kim onlar? Çünkü diyor, onları bir takım mazeretlere alıkoymuştu. Onlar imkansızlık vardı. Değişik bahane, mazeretleri sebebiyle çok arzu etmelerine rağmen bu sefere iştirak edemediler. Ama gönülleri bu sefere çıkanlarla beraberdi. Sırf gönülleri kalpleri böyle olduğu için niyetlerinde bunu sağlam, saf, temiz tuttukları için Allah savaşa gidenlerle beraber gitmiş gibi sevap yazdı bu insanlara değerli kardeşlerim. <gülüyor> Hadis-i şerifte de buyuruyor ki Peygamberimiz "İnne Allah la yanzuru ila eşkemikum ve la ila suvarikum velakin yanzuru ila kulubikum." Allah sizin Allah sizin cisimlerinize veya şekillerinize bakmaz Ancak o sizin Kalplerinize bakar Gösterişte nasıl olduğunuz Görünüşünüz dış görünüşün Görünüşünüzün bir anlamı yoktur Kalbinizde taşıdığınız Niyet önemlidir Böyle caf cafcı maf, caflı Duruşların Allah katında Hiçbir önemi yoktur Değerli kardeşlerim İmam Kuşeyri'den de bir alıntıyla Toparlayalım İmam Kuşeyri anlatır ki Horasan'daki Horasan Sultanlarından Büyük Komutanlardan amr bin Binileis Bu vefat ettikten sonra Kendisini rüyada görüyorlar Diyorlar ki Allah Teala sana nasıl muamele etti Diyor ki bana Lütfiyle Keremiyle muamele etti Günahlarımı affetti Çok rahatım diyor Tabi rüyadaki Kimse de soruyor diyor ki Ey Amr sen peki Hangi amel işledin de Allah sana böyle bu kadar güzel muamelede bulunuyor? Diyor ki ben bir gün, bir gün bir savaşa gittiğimde çok ihtişamlı kuvvetli bir halimdeydim. Şöyle tepeden ordularıma baktım. Büyük bir güç içerisindeyim. O esnada hep dua etmiştim. Keşke ben böyle bir ordunun başında komutan olup bu muzaffer havaya ulaşmaktansa... Bu ordumla beraber peygamberimizin ordusunda olsaydım da küçük bir nefer olsaydım kalbimden bu niyeti geçirdim. İşte o niyetimden dolayı da Allah Teala bana böyle güzel muamelede bulundu diyor. Yine değerli kardeşlerim Uhud'da da biliyorsunuz bir sahabe Amr İbni Sabit Hazretleri Uhud gününde peygamberimizin yanına geldi. Ya Allah ben Müslüman olmak istiyorum ne yapayım diye sorduğunda hatta e, savaşayım sonra gelip Müslüman mı olayım yoksa önce Müslüman olayım sonra mı savaşayım. Peygamberimiz dedi ki önce iman et sonra savaş. Şehadet getirdi savaşa gitti. Şehadet getirdi Müslüman oldu savaşa gitti. Kısa bir süre sonra da şehadet haberi geldi. Buyurdu ki Peygamberimiz. ...az amel işledi... ...fakat çok kazandı. Hiç hayatında... ...bir rekat da dahi... ...namaz kılmadan... ...en yüce mertebe olarak... ...şehit mertebesinde Allah'ın... ...huzuruna gitti. Çünkü... ...samimiydi. Samimi olunca da... ...Allah Teala kendisine... ...kendisine bunu lütfetti. Onun için de bir insanın... ...her daim... ...kalbini temiz tutması niyetini de samimi tutması gerekir. Yine e, bir insan mesela Allah yolunda harcamayı arzu etse ama imkanı olmadığı için harcayamıyor olsa kendisinde kalbini temiz tutup ya Rabbi keşke benim de imkanım olsa ben de şunu şunu yapayım dese eline geçtiğinde de tabi kendini bu sözlerini doğrultmak kaydıyla bu niyeti sağlam tuttuğu zaman Allah Teala hangi niyeti hedefe almışsa o niyeti olduğu gibi kendisine sevap olarak verir. Keşke imkanım olsa da teheccüde kalkayım diye az mı cez mı kastetmişse kalkamamışsa bile Allah Teala kalkmış gibi sevap verir. Onun için de büyük ibadetleri işlemeye, büyük ibadetleri yapmaya her zaman insan azimli olmalı. Yapmaya gücü yetmese bile Allah Teala sırf o niyeti taşıdığı için o samimiyet kendisinde bulunduğu için o hedeflediği ibadeti yapıyormuş gibi kendisine sevap verir. Ama zaten ya baş deyip geçerse de bu sevabı da hiçbir şekilde alamaz. Ne yapmalı? Niyetini samimi tutmalı, hedefini her zaman için büyük tutmalı. Onun için buyurmuş ki Peygamberimiz, müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyetimiz amelimizden daha hayırlıdır. Yine bir başka kısa da Hazreti Ali Efendimizle ilgili anlatılır ki Hazreti Ali Efendimiz bir savaşta düşmanla can mücadele ediyor. Sonunda karşısındaki düşmanı eline geçirip yere yatırıp üzerine çıkıyor. Tam elinde kılıç o insanı öldürmek üzereyken altındaki düşman da Zaten ölüyor, hayatta son anı e, kendini de savunamadığı için Hz. Ali Efendimiz'e tükürüyor. Tükürünce de Hz. Ali Efendimiz o esnada birden kılıcını bırakıyor, düşmanın üzerinden kalkıyor. Diyor ki tamam yürü git seni öldürmekten vazgeçtim serbestsin. Tabi bu kişi de çok şaşırıyor. Nasıl olur? sen beni öldürmek üzereyken en son anıma gelmişken neden vazgeçtin, ne oldu diye merakla sorduğunda diyor ki Hz. Efendimiz ben seni Allah yolunda ve sırf Allah rızasını kazanmak için öldürecektim ama sen bana tükürünce sinirlendim, öfkelendim kızdım eğer bu haldeyken seni öldürseydim Allah rızası için değil sana olan öfkemden dolayı öldürmüş olacaktım. İşte bundan dolayı vazgeçtim diyor. Bu şahısta bu kadar hassasiyet sahibi bir düşünce karşısında kelime-i şehadet getirip iman ediyor değerli kardeşlerim. Allah Teala her zaman için niyetlerimizi sağlam tutmamızı adımlarımızı ona göre atmamızı nasip eylesin son bir cümle ile de sohbetimizi tamamlayalım Abdullah İbni Mübarek Hazretlerinden buyuruyor ki Abdullah İbni Mübarek Hazretleri nice küçük ameller vardır ki niyetler onları büyütür nice büyük görünen ameller de vardır ki onu yapan insanların niyetleri o amelleri küçültür yapılan işin büyüklüğü veya küçüklüğü değil o işi yapan kimselerin taşıdıkları niyettir esas olan onun içinde nicelik değil nitelik önemlidir onun içinde kemmiyet değil keyfiyet önemlidir değerli kardeşlerim Allah hepimizin niyetlerini halis ederek ebedi saadete ulaşacak sonuçlara ulaşmamızı nasip eylesin Ve selamun alel-müstenim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Rızaillillahi ta'ala el